mübareken fîh. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Hamden kemâ yen berri li celâli vecihî ve li azîm-ü sultânih. Ve salâtu ve selâmü alâ hayr-ı halkihî. Seyyidina ve senedina ve üsvetina'l haseneti. Ve tâci rûûsina ve tabib-i ve üs üsvetina'l haseneti Muhammed'in el -safâ. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve men bi bi'isânin ilâ yevnil cezâ. Emma Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Biliyorum ki çok uzak yerlerden dahi gelenler var. Taşradan, uzak beldelerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz hazretlerinin hadis-i şeriflerine rağbet ederek, efendim, varislerine muhabbet ederek, Kardeşlik ve ihvanlık duygularıyla, o kuvvet sahikasıyla, muhabbet sahikasıyla buralara gelmişsiniz. Allah ezilinize mükafatınızı dünyada, ahirette ihsan eylesin. Tabakat-ı Sofiyye Ebu Abdirrahman Esmilenin meşhur tasavvufi kaynak kitabı Tabakat-ı okumak üzere burada toplandık. Adetimiz her cumartesi toplanmak. Fakat e, önümüzdeki yarınki cumartesi günü hocamız Cennet Mekan Firdevs Aşiyan Muhammed Sahili Bursavi -Aziz Vefatının seneyi devriyesi 13 Kasım olduğu için bugün burada toplanıyoruz yani İskenderpaşa Camii'nde. Onun vazife görürken irtiale ettiği camide vazife yapacağımız için, anmayı orada yapacağımız için Cuma'ya almış olduk Tabata Sofiye kitabını okumamızı. Bu kitabın güzel hikmetlerini, satırlarını, bilgilerini okumadan izaha geçmeden önce başta Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi estad-ı salavat ve tahiyyat ve teslimat hazretlerinin ruhu u hediye olsun diye sana onun mübarek alimin, ashabının, ezvacının, evladının, zürriyeti tayyibesinin ve kendisinden sonra irşat vazifesini yapmakla bu görevli ümmetin manevi halifeleri, eminleri, ümmetin emanet edildiği müşid-i kamiller, sadat ve meşayet-i ruhu ruhları için. Ve şu İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul mutlaka fektah olunacaktır. Mutlaka ele geçecektir, Müslümanlar tarafından alınacaktır. Onu fetheden komutan ne iyi komutandır. Onu fetheden ordu ne iyi ordudur diye işaret buyurmuş ve teşvik eylemiş olduğu için buralara o hadisi peygamberliği kendisine rehber işaret sebebi ederek gelmiş ve buralarda ahirete irtihal etmiş olan halyen vermeyi yeten mücahit yani hayatında cihatla vaktini geçirmiş, vefatından sonra da beni düşmana en yakın yerde defnedin. Tabutumu alın omuzlarınıza, düşmana saldırın, yaklaşa kadar ileriye giderek beni orada defnedin diye vasiyet etmiş olduğundan vefatından sonra da tabutuna onu yerleştirip öyle yaptıklarından muhasara eden İslam mücahitleri vefatında da mücahit olmuş oluyor. Yani hayatında düşmana saldırmış olduğu gibi vefatından sonra da efendim mübarek cenazesi düşmana saldırmış oluyor. Cihatlerin arasında onun için hayyen ve meytem cihatı olan efendim başımızın tacı mihmandar peygamberi halid el-cevelîb Ebu el-Ensârî efendimiz Hazretlerinin ve İstanbul'dan mezkum bulunan diğer sahabelin tabiînin rıdvanu mahalla aleyhim ecmeîn salihlerin velilerin Allah'ın sevgili kullarının bu beldeyi fethetmiş olan o hadis-i şerifteki medha ve müjdeye mazhar olmuş olan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ordusunun mensubu mübarek mücahitlerin ve bu diyarları ve bundan ilerideki diyarları fethedip bize yadigar ve emanet bırakmış olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için şu civarda mesum bulunan nice büyük evliya Allah'ın, Abdül ahad Nur Hazretlerinin, Haydar Baba Hazretlerinin, Şeyh Murat Hazretlerinin ve şu içinde bu dersi yaptığımız güzel binanın banisi Nakşi Meşayihinden Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ve Hulafasının ruhları için ve uzaktan yakından buraya aşk ile şevk ile gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün Müslüman ecdadü ceddat, abâ-u ümmahat, taallukatının bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, gönüllerinden arzu ettiklerinin ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri nurda olsun, makamları âlâ, dereceleri yüksek olsun diye ve bir yaşamakta olan dar dünyada imtihanı devam etmekte olan mümin kullarına da Rabbimiz tezsiyetini refik eylesin, ömrümüzü Rızası yolunda geçirini bizlere nasip eylesin. Diyamız ahiretimiz mağmur olsun. Huzur-u Rabbul İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç ihlas Şerif okuyup, o mübarek büyüklerimizin ruhlarına hediye edip, ruhaniyetlerinden istimdad edip manevi feyizlerini ve himmetlerini teveccühlerini niyaz eyle, eyle, eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahmanü sülemi kaddesallahu aziz büyük ve ciddi alim ve sofi meşhur bir zat-ı muhterem Sofiye sufiyye kitabının 102. sayfasında 13. paragrafında diyor ki ve bi hazel kale yani daha önceki sayfada kimlerden bu sözlerin geldiğini yazmıştı aktarana Ebu Cafer'in Muhammedü ve Ahmedet bin Saidir-i ve haddesena ebul fazl abbasudnu hamza haddesena ahmed übni ebul havari demişti işte bu yine rivayet zinciriyle ahmed übni ebul havari'nin şöyle dediğini rivayet ediyor ahmed übni ebul havari'nin hayatını daha önceki derslerde okumuştuk şimdi sözlerinin üzerinde misaller üzerinde duracağız ve bu gün Allah imkan verirse onun tercüme hali ve güzel sözleri hayatının manevi tecrübelerini aksettiren güzel irşat irşatları irşadami sözleri bitmiş olacak buyuruyor ki Ahmet İbni Ebil Havali isimli büyük sofi büyük alim, büyük efendim, nittefi, salih kul da مارد kalbuke بحب dünya ve kesreti zünub fe'de davihi bi bir fiha ve tersiz günub ila marizat halbüke yani ey benim muhatabım olan aziz müslüman kardeşim veya müridim veya dervişim veya efendim okuyucum demiş oluyor ila marizat halbüke senin gönlün hastalandığı zaman demek ki insanın bir bedeni var bu bedeni hayatta ayakta tutan, hayatta tutan bir ruhu var. Bir de insanın gönlü var. Arapçası kalp, Farsçası dil, Türkçesi gönül. Dili şeyda diyoruz efendim. da bu manadaki dil işte insanın kalbi de demek ya oluyor. Ruhi hastalıklar var, bedeni hastalıklar var. Ruh hastalıkları diyoruz efendim vücudun çeşitli uzuvlarının hastalıklarının hastanelerde tedavisi yapılmaya çalışılıyor bu arızası sağlam olduğu halde yine hasta olan insanlar var bunlara da ruh hastası deniliyor onlar da tedavi etmeye çalışıyor doktorlar ama bir de gönlün hastalığı var gönlün hastalanması var acaba insanın gönlü nasıl hastalanır gönlün hastalıklarından birkaç misal bulabilir miyiz bilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Kendisi söylüyor zaten. İzâ maridâ kalbite bihâbbit dünya. Dünyayı sevmekle kalbin, gönlün hastalandığı zaman ve kesreti zinûb. Günahlarla. Günahların çokluğu ile ve dünyayı sevmekle kalbin hastalandığı zaman fedâvihi, <gülüyor> onu tedavi et. Bu hastalığın çaresine bak, ilacını kullan. Onun ilacı nedir? ''Tedavisi bir zühti fıha. Dünyayı reddetmek, dünyaya kıymet vermedi, vermemek, dünyadan yüz çevirmek, dünyalara efendim gönül bağlamamak, dünyalıktan elini eteğini çekmek suretiyle, yüz ile onu tedavi et ve terkiz zünur, günahları bırakmakla tedavi et. Demek ki bu hadisi, bu sözünden, e, bu Ahmet-i Ebil Havari, aleyhi ve Aziz'in, Anlıyoruz ki bir insanın gönlü dünyayı severse, dünyalığı severse, efendim, hedefi bu dünya olursa efendim hasta olur. Günahları işliyorsa demek ki gönlü hastadır. Sağlam gönül, sağlam kalpli, sağlam gönüllü bir insan günah işlemez. Kalbi hasta olduğu için insan günah işliyor. Günahlar hastalık alametidir. Tabii dünyanın ne olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Yanlış bir anlama var Türkçemizde. Dünya deyince millet yer küresini anlıyor. Melidiyenleriyle, paralelleriyle, beş katasıyla, okyanuslarıyla dünyayı sanıyor. Ona dünya diyoruz çünkü bugünkü Türkçemizde dünya diyor. Salnız Araplar ona dünya demez, Araplar ona ard der. Semavati vel ard. ve arz. Arz diyoruz. Eskiden arz diye... Türkiye'de de kullanılıyordu ama şimdi dünya deniliyor. Dünya hatası. Aç bakalım dünya hatası Amerika nerede diyor. Ama burada geçen, hadisi şeriflerde geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya bu değil. Hadisi şeriflerde geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya, içinde yaşadığımız bu alem, bu hayat. Hayat. Şimdiki hayatımız. Buna dünya deniliyor. Öldükten sonra gideceğimiz öbür aleme de ahiret deniliyor. Ahiretin karşılığı dünya. Yani insanın dünyayı sevmesi o zaman ne demek oluyor? Ahireti sevmeyip, ahireti düşünmeyip, bu içinde bulunduğu hayatı sevmesi, bu hayata bel bağlaması, sadece bu hayatta gaye edilmesi, bunun için çalışması demek oluyor. Tarifi böyle güzel yapıp da işin mahiyetini anlayınca görürüz ki dünyadaki insanların çoğunun kalbi dünya sevgisiyle hasta zaten. Kaç kişi var ahireti düşünün? kaç kişi var Allah beni sevsin ahiretim mamur olsun da ben Allah'ın sevgili kul olayım cennete gireyim de dünya dünya hayatım ne olursa olsun ister zindanda geçsin ister sahrada geçsin ister meşakkatli geçsin ister hastalıklı geçsin ama ben ahirette Allah'ın sevdiği bir kul olarak huzuruna varayım cennetine gireyim diye düşünen kaç insan var hayatını buna göre tanzim eden kaç kişi var ekseriyetle insanların kahir ekseriyeti hem de çok büyük doğunluğu, ekseriyeti bu hayata hedef edilmiş hatta öbür hayata inanmıyor bile inandım diyen müminler inanıyor evet ödükten sonra bir öteki alem var insan çürürse bile bedeni mezarda toprak olsa bile ruhu kalacak bağ sübadele mevz olacak bu hayattan sonra bir dirilme olacak insanlar kabirden kalkacaklar mahşer yerinde toplanacaklar mahkeme-i muhakeme olacaklar İyiler misafatını görecek, cennete gidecek, kötüler cezasını çekmek üzere cehenneme atılacak diye. Biliyor ama bu bilgisinin gereği olan, bu bilgisi muciye bince hayatının tanzim işini yapan yine ekalbi kalil. Yani azım da azı, çok az insan. Bu bilgisi ışığında hayatını tanzim eden yok. İş yapıyor, yalan söylüyor, haram yiyor, borcunu ödemiyor, vallahu billah diyor, yemin ediyor yalan yeri. Efendim onu kandırıyor, bunu kandırıyor. Tantiyi eksik yapıyor, ölçüyü eksik yapıyor. Metreye hile karıştırıyor, kumaşa hile karıştırıyor, süte su katıyor. Yani neden? Hem de inançlı. Hem de adı Müslüman ismi, hem de arada camiye de geliyor. Hem camiye geliyor, namazı kılıyor, hem bakkala gidiyor, kasaya oturuyor, içki satıyor. Hem efendim camiye geliyor, namazı kılıyor... ...hem televizyonun karşısına geçiyor, dansözü seyrediyor. Şantiyi dinliyor. Hem mecvanın kapağını açıyor, gazetenin kapağını açıyor... ...çıplak kadını seyrediyor... Efendim, ...hem de efendim ibadetini bakmıyor. Ne oluyor? Tezat oluyor. Yanlış oluyor. Yalan oluyor. Yani Müslümanlığı yalan oluyor. Müslümanlığı gerçek Müslümanlık olmuyor. O halde nasıl olacak bir insan? Ahiret ehli olacak... Allah'ın rızasını düşünecek, dünyanın mevka, menfaatini, dünyanın metaını, dünyanın zevkini, zinetini gönlüne yerleştirmeyecek. Hedefi o olmayacak. Tabi bir insan zengin olabilir ama helalinden zengin olur. Tabi bir insan rahat yaşayabilir, güzel giyinebilir, Efendim, güzel yemek yiyebilir. Soruyorlar, Ya Resulallah, insan güzel yemek yemeyi sever, güzel giyinmeyi sever. Bu da kibirlilik midir? Hayır. Killed bu değildir. İnna Allahu Cemilun, Cemal. Allah kendisi güzeldir, güzeller güzeldir, en güzeldir. Bütün güzellikleri yaratandır. Her en güzel sıfatı sahibidir. İnna Allahu Cemilun, Cemal. Güzelliği besler. Madem Müslüman da güzel olacak, giyimi güzel olacak, yüzü güzel olacak, sözü güzel olacak, özü güzel olacak, kalbi güzel olacak, işi güzel olacak, bakışı güzel olacak, tatlı olacak. Efendim her şeyine herkes, her dost düşman hayran kalacak. Çünkü Müslüman madem Allah güzeldir, güzel değilse Allah'ın sevdiği güzelliği kendi üzerinde tahakkuk etmeye çalışır Müslüman. Ama kibir nedir diyor? Hakkı kabul etmemek, doğru söylendiği halde onu kabul etmemek, ona karşı gelmek, yanlış yolda gitmek diyor. Demek ki dünya sözünü böylece doğru anlayacağız. Demek ki dünya tedbisi içinizde olmayacak demek insanın parasının pulunun olmaması demektir. Gönlüne dünyanın amaç olarak girmemesi demektir. Amacın ahiret olması. Amacın Allah'ın rızasını kazanmak. Gayenin Allah'ın rızasına ermek olması lazım. Onun için bizim büyüklerimiz bize bir cümle öğretmişler. Diyorlar ki ilahi en matlubi ve rüda ke matlubi diyeceksiniz zikir esnasında zikri keseceksiniz Allah Allah derken durup bu sözü söyleyeceksiniz. Zikri de tekrar edeceksiniz, edeceksiniz, edeceksiniz, edeceksiniz, durup yine bunu söyleyeceksiniz. Yine zikir edeceksiniz, yine durup bunu söyleyeceksiniz. İlahi, antamaksudi ve o da antamaksudi. Ya Rabbi, benim ağzım gayen maksurdum sensin. Ben senin rızanı takalmak istiyorum. Her işte böyle olması lazım. Yani her işte Allah'ın vizası kazandı bir insan kazanmayı düşündü mü hedefi gayesi bu oldu mu o zaman başka insanlar gibi hareket etmez başka türlü hareket eder Evliya Allah gibi hareket eder peygamberler gibi hareket eder sahabe-i kiram gibi hareket eder mürşid-i gibi hareket eder o zaman iş değişir okuyun onların hayatını onun için okuyoruz zaten bu kitabı okuyuşumuzun sebebi hakikaten bu yolun büyükleri olan Erenlerin, Evliya Allah'ın Ricalullah'ın Allah'ın sevgili kullarının hali nasıldır, sözü nasıldır, özü nasıldır bilelim diye. Demek ki zirk sahibi olacak. insan. dünyaya metelik vermeyecek. Dünyalığı, dünyanın zevklerini gaye edinmeyecek. Onları itecek, arkasına atacak. Efendim ahirete tercih edecek, ahireti sevecek. Cenneti kazanmaya çalışacak. Bir, günahlar da Zorlayarak kendisini sıkarak İstese bile canı terk edecek. İşte istediği halde bir insanın bir işi yapmaması. İrade kuvveti yani. Bu çok önemli bir şey. Ve İslam'ın özü bu. Müslümanlığın özü bu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah bize orucu emretmiş. Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bir ay egzersiz yapıyoruz. Önümüzde yemek olduğu halde, su olduğu halde her türlü meşru, helal nimetleri bir müddet karşımıza durduğu halde almıyoruz. İstifade etmiyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Faydalanmıyoruz o nimetten. Tutuyoruz kendimizi. Canımız çektiği halde. Ağzımız kuruduğu halde, efendim teperinde güneş efendim pırıl pırıl başımızı kaynattığı halde, efendim terden yanaklarımızda efendim terler aktığı halde, karşımızdaki suyu içemiyoruz. Karnımız gurul guruladığı halde, çok acıktığımız halde, kurtlar gibi acıktığımız halde yemek yemiyoruz, vesaire. Neden? İrademizi kuvvetlendirmek için. Allah orucu niçin askıldığını beyan ediyor. Laallekun teftetun. takva sahibi olabilesiniz diye. Yani kendinizi korumasını, günahlardan tutmasını öğrenesiniz diye. Bu bir egzersiz ama millet bunun egzersiz olduğunu bilmiyor ve 11 ayın sultanı, Ramazan geldiği zaman yaptığı şeyi öteki on. 11, Ramazan düşünmek 11 ayda uygulamıyor. Hatta Ramazan'da bile uygulamıyor. Ramazan'da aç susuz kalıyor ama öteki işlerle iradesini kullanıp temizlerini öbür zevklerden çekmiyor. Hem oruçlu hem de öteki haramları gene yapıyor. Harama bakarsa, haramı söylerse orucu zedelenir, onun farkında olmuyor. Demek ki canımızın istediği halde bir şeyi yapmamayı öğreneceğiz. İrademizi böyle kuvvetlendireceğiz. Kuvvetlendiremezsek böyle dermişlik olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Ve bu gidişle cennet bulunmaz. Cenneti bulmak için insanın işteha duyduğu şehvetlere, arzu ettiği şeylere karşı kendisini fremleyebilmesi, tutabilmesi lazım. Bu tatlı dünyaya haramlarına meyletmemesi, kendisi onlardan alıkoyabilmesi lazım. Ve bir hazir-i isnaf-i Ahmet. Yine Ahmet ibn Havari aynı ravilerin bize rivayet ettiğine göre şu sözü de sözlenin devam ediyoruz. 14. paragrafa geldik. Biz izâ dünya inne idvariha keza hudâ. İzâ hadese sennefte nefsine bir idvariha da bir çok ince manayı anlatıyor Ahmed bin Ebil Havari. Senin nefsin sana dünyayı tercih diye terkin ediyorsa konuşuyorsa Kıskısk içinden dünyayı terk et diyorsa. Ama ne zaman en de idbari senden yüz bir zaman sen idbardayken yani dünyalık elinde yok zaten hani e, bir şey yok ki ne yapacak yani elinde yokken sen dünyayı terk etmiyorsa bu hud atın tebire atın aldatmacadır bu. Nefsin aldatmacasıdır. Filki eliemediği üzüme zaten korup dermiş. Diyor, kıvranıyor. O tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor. Çardağın üstündeki yüzüme erişemeyince için zaten koruk deyip yürüyüp gidiyor. Yani ekşi olmamış filan diye gidiyor. Olmuş aslında var ama erişemediği için koruk deyip gidiyor. Kirliliğinden. Şimdi neslim de sana dünya dünyadan vazgeç diye tersi dünyayı terkin ediyor ama aslında zaten elde etmeye uğraşmış da elde edememiş o zaman söylüyor. Onun kıymeti O aldatmacı. Ne zaman gerçek, izah edesek ne sütübitersi ha, işte iftali ha, tezâk. Hani dünya tercih etti zaman, mal geliyor, mülk geliyor, süslenmiş kadın geliyor, efendim haram geliyor, rüşvet geliyor, efendim tam böyle cebini doldurma zamanı. vazgeçebiliyor geçebiliyor musun o zaman dünyadan, dünyalıktan, haramdan tutabiliyor musun kendini? İşte o. O zaman gerçek terki dünya etmiş olursun. O zaman Allah'ın sevdiği kul olursun. Yoksa elinde yokken tamam istemiyorum demek, kimsinin yüzüne koruk demesi gibidir. Ama eline geçtiği zaman hakikaten fırsat olduğu zaman yapmıyorsa o zaman gerçek mümin demektir. İhlaslı insan demektir. Hakikaten ahiret ehli demektir. Hakikaten hubbu dünya içinden çıkmış insan demektir. Hakikaten dünyayı terk edebilen insan demektir. Efendim dayanamadım işte yanıma gelince tutamadım kendimi tabii ki tutamaz. Tutamazsan olmaz işte, Tutabileceksin. Sana teveccüh ettiği zaman dünyalık haramdan kendini ala biliyorsan, dünyayı o zaman terk edebiliyorsan işte o zaman gerçek sofisin, kamil insansın. Böyle hazır İsrâbî Kâle Ahmed'in 15. parazı. İdâre <gülüyor> ise min kalbi ke hasreten. Fejaliş fejali'uz zâkirin. Vas halil ve akl-ı matanek vesilet murakete ve lazımıyor nefseke alel mecarih. Eğer insanın kasveten, gönlünde bir kasvet gördüğün zaman kalbin kararmış, taşlaşmış, tat, tatsızlaşmış arzın. Manevi bakın ben alamaz olmuşsun. Efendim duyguların işlemez olmuş. Gözün yaşarmaz olmuş öyle bir hale düştüğünü gördüğün zaman sen kendi ne yapacak o zaman? Bazen böyle oluyor. Bir gün gönderiyorlar bana, mektupla soruyorlar. Hocam evet ben devrişim ama samazdan, niyazdan, zikirden hiç seyit almamaya başladım. Tadı tuzu kalmadı ağzımın. İbadetlerden lezzet alamıyorum diyor. Yani bu olan bir şey. Çok rastlanan bir şey. buna karşı diyor ki Ahmet i̇bn Havari, Keddes Allah'a aleyhi ve Allah'ı zikreden kullarla otur. Onların yanına git, onların meclisine devam et. Bakma bir zahibim, dünyadan efendim elini eteğini çekmiş, ahirete rağbet etmiş, zahitlerin arasına karış, onlarla ahbaplık eyle. Ama nerede bulacağız? Üzerinde. Nerede zahit bulacaksın da, zahir bulacaksın da arasına katılacaksın da kendin, kendi hastalığın geçecek. Ve akıl matamek yemeni. Azalt. Efendim veç denip murad et. Gönlünün muradını verme ona. Muratlarını iç, işlemekten, içtinabıyla ve nefsini onun hoşuna gitmeyen şeylere sevk edin. Yani o zaman yavaş yavaş lezzet gelmeye başlar. Yemeği çok yiyor. Maşallah önüne gelen tabağı seviyor. Daha Dava bir etrafına bakıyor. Bir ekmeği bitiriyor. Birkaç dilim daha istiyor. Efendim günde üç öğün yemek yiyor. Zaten demişler ki günde üç öğün yemek yemek bir daktır. Bir sabah yerlermiş. Bir akşam yerlermiş. Bu ne oluyor böyle? Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikincisi bilmem nesi, saat on çayı, saat beş çayı efendim akşam yatarken bir şeyler atıştırmak, misafirlikte bilmem ne. esinden bir hurmayı alırmış ağzına. İşte tamam. Yani Yemeğe çok ince ne oluyor? Nefsi kuvvetleniyor, bedeni kuvvetleniyor, nefsaniyeti, hayvaniyet tarafı kuvvetleniyor. O zaman sürüklüyor mu tutamıyor kendisi. Yemeği azaltacak, muratlarını nefsin istediği, irade ettiği, arzı ettiği şeyleri kesecek, vermeyecek. Ve nefsini, onun hoşlanmadığı şeylere terk edecek, sürecek. Sen gece namazını sevmiyorsun, kalk bakalım namaza. Sen camide cemaatle namaz kılmaktan mı kaçınıyorsun Elde kılıverin diyorsun, yürü bakalım cemaate. Yani neyi istemiyorsa ibadet ve taatten onu yapmaz zorlayacak. O zaman zahidlerle sohbet edeceğiz. Yani böyle abid zahid kullarla ve zikredenlerle gelecek. O zaman efendim bu hastalık geçer demiş oluyor. 16. paragraf Ve bir Hazreti İslâb-ı Kâle Ahmet'u Ed-dünya ve mecva'ul kilâf ve aklın min el kilabe men akata alayha fa inel kelbe ya'khuz minha haajatahu ve yansarifu ve el muhibbu la yuzilhuha fi ahmed ibn ebi hawal diyor ki el <gülüyor> dünya mezbeledir dünya çöptür Herkesin getirip, evinin asrını, pisliğini döktüğü çöplüktür çöplü dünya. Çöplüktür, artıktır, pisliktir. Neden? Daha önceki nice insanların evinden geriye kaldı burası. Dünya bir mezbeledir. Çöplüktür. Ve mecbur silah. Köpeklerin toplanma yeridir. Biliyorsunuz çöplükte işte artıklara, kemiklere köpekler gelirler, kediler gelirler. Karıştırırlar. Orada onlar kanlarını doyururlar. Dünya mezbeledir ve köpeklerin üşüştüğü toplandığı yerdir. Ve ekal min el-sibah min el Kim dünyaya ibadet ederse, kim dünyaya dalarsa, dünyayı semtle gaye edinirse köpekten de aşağıdır. Ekal dunyael ila köpeklerden de aşağıdadır merak <gülüyor> ileha. Dünyaya tapan, dünyaya dalan, dünyalığı hayata alan kimse. Çünkü sem'en cel ve yekuzunha haacete du ve çünkü köpek gelir, karnını doyurur da gider. Velbahir bu lahana da gider, hal. Ama dünyalığı seven kimse oradan hiçbir şekilde elini eteni çekip ayrılmıyor. Köpekten de anlaşır. Köpekçi çamasa karnını doyurunca gidiyor. Fakat dünyayı kendisine şey yapmış efendim hedef almış kimse ondan da aşağı. Çünkü hadi doydun artık bitsene. Hadi kazandın ibadetine gelsene kazandıkça ibadetten uzaklaşıyor. Cumaya gelmez oluyor. Beş vakit namazı ihmale başlıyor. oruç tutmaz oluyor. Efendim hayır işlemez oluyor. Fakir daha çok hayır işliyor. Nispet olarak zenginin kazancına göre hayırı ne kadar, fakirin kazancına göre hayırı ne kadar? Fakir daha çok hayır işliyor, zengin işlemiyor. Ankara'da birisini duydum. Bir gece konduda oturuyor, bilmem kaç tane çocuğu var, yanına da bilmem kaç tane akrabasının şusunun butunu almış, hepsini de ben ediyor bir maaşla. Gece kondusuda kira. Hayır hayır severliğine bakın, adamın mübareci, yani kendi çocuğu, çocuğuna bakıyor, işte bilmem falanca yetim, falanca dul akrabasından ondan da toplamış başına dokuz kişi, bir maaşla kiralık gece kondulara kalıyor. Ama zengin, şarşaride oturuyor, bir hayır yapmıyor, bir tarayaya basmıyor. Bir gelip de dolaşsın bakalım gece gecikondur senkilerinde bir fakirlerine hak ediyorsun tenekelerin altında şu kış gününde bir Bosna'ya her şeyi düşünsün Azerbaycan'da nehirden geçeceğim diye bu olan on binlerce insanı düşünsün demek ki köpek bile mezbeleden bir şey mi ayrılıp gidiyor ama dünya ehli dünyaya tapan insanlar onlardan daha genel çünkü dalmışlar bir türlü çıkmıyor hadi doyduğun artık şey yapsana bırakıp da ibadete geçerseniz gelemiyor. 16. sözü 16. paragraf. Ve bi Hazret İsadi Kârı Ahmedi ed bu 16'ydı. Bunu bitirdik. 17. sözü Ve bi Hazret İsadi Kârı Ahmedi men ahabbe en yu'rafa bi şey'in min hayri el 100 kere bihi fakat eşreke fi ibadetihi. Li en men abda ala el la yurbu en yu'ra Yen yer a hizmete huzur sıba Diyor ki burada da ne güzel ince ibadet etmişler. Ne haris duygularla ibadet etmişler bu büyüklerimiz görün. Diyor ki ben ahabda en yura bir şeyimden fele. Yapmış olduğu bir hayırdan dolayı tanınmış olmayı kim severse isterse. Ev yüz gerebi değil. Veyahut da bu yaptığı hayırdan dolayı namının zikredilmesine, anılmasını kim istersen. işte bir çeşme yaptırmış, bir minare şey yaptırmış, şadırvan yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış, adını koymuş, efendim, efendim veya senede çok kadar hayır veriyor. İstiyor ki herkes ne kadar hayır verdiğini bilsin ve anılsın, namı yürüsün. Kim böyle yaptığı bir hayırdan dolayı bilinmek, meşhur olmak isterse ve bununla anılmak isterse, fakat eşe kefi ibadeti. Allah'a ibadetinde şirk koşmuş olur. Neden? Çünkü el-yülen mena muhabbe, çünkü aşk ile muhabbetle Allah'a ibadet eden kimse la yuhibbu en yara hizmetehu siba mahbubihi. Mahbubundan başkasının hizmetini görmesini istemez ki? Sadece mahbubu görsün, bilsin yeter diye düşünür. Aşk ile, muhabbet ile Allah'a ibadet eden kimse Allah'tan başkasının yaptığı hayırı görmesini, beğenmesini istemez ki saklar. Madem ki başkasının görmesini istiyor demek ki Allah'a şerif koşuyor. Hem Allah o sevabı versin, hem de kullar dilsin, alkışlasın veya bilmem namı yürüsün veya oy alsın veya bilmem ne bilmem ne. Olmadı. Fakat eşbeke Fi ibadeti, ibadetinde şirk koşmuş olur diyor. Demek ki bir hayırı yaptığımız zaman bir hayırı yaptığımız zaman birisinin bilmesini istemeyeceğiz ve söylemeyeceğiz. Yaptığımız ibadet ve saatler eğer farz ibadetler bilirse gizli yapma veya onu gizlemeye gayret edeceğiz. Farz ibadetler aşikare yapılır çünkü başkaları da görsün, örnek olsun. Başkası da hatırlasın diye. Mesela otobüste gidiyor 40 kişi, 44 kişi bir tanesi geliyor şoföre, diyor ki kardeşim namazın vakti geçiyor şu köşede durur her 5 dakikada şurada abdest alıp namaz kılır geçecek namaz vakti öbür şeye konak yerine varıncaya kadar şoför de imsahlı mümin peki hocam da baş diyor hemen o istasyona giriyor Efendim, adam seccabesini yayıp namaz kılırıp bakıyor arkasına koca mı? hoppala bir sürü insan gelmiş arkasına hayır ne oldu e diyorlar Allah razı olsun iyi ki arabayı durdurdun sen durdurmasaydın namazımız kaçacaktı işte biz de geldik namaz kılma e neredeydi aklınız? kendime yani söylemeseydim namazımız kaçacaktı yani farzı bak o yapmak isteyince ötekilerin de aklına geldi onlar da yaptılar veya diğer yerde bir toplantıda bir şey oluyor birisi el kaldırıyor efendim işte bizim şu ibadeti yapmamız lazım filan ötekiler de evet evet filan diyorlar herkesin mesela o ibadeti yapması sağlanmış oluyor Demek ki farzda aşikarelik olabilir. Çünkü farz Allah'ın emridir, yapılacak. Zaten mecburiyettir ve yapılması aşikare olur. Ama öteki ibadetler gizli olur. Gizli olmazsa şirk olur. Başarısı, başkası görsün, beğensin, alkışlasın diye yapılırsa ne kadar güzel. Onun için belli etmemişler kendilerini. Basit elbise giymişler, sade bir vatandaş gibi görünmüşler. Evliya Allah'ın en yükseği olduğu halde hiç kendisini, efendim, böyle lanse edecek, prezente edecek şekilde davranmamışlar. Bedirlenmemişler, kibirlenmemişler, kibirlenmemişler, ibadetini gizli yapmışlar, gitmişler. Yani Allah mükafatı versin diye. İsmin yazmamış. Kitap yazmış adam, çok güzel, okuyorsunuz, Allah Allah, bu güzel kitabı hangi alim yazdı, ismi yok. Neden? Allah için. Kalanacak kimse bana diyor, bu kitabı yazmayı rica etti, hocam ne olur yaz dedi, şimdi de yazdım. Tuanınızı beklerim diyor. İsimle muvarek ismini yazmıyor. Neden? Allah için diye. Yani şöhreti istemediği için. Ve sonuncu paragrafa geliyoruz bu akşam. E, böylece Ahmet İbn-i Eylül de tercüme-i hal kısmı bitmiş oluyor. Onun arkasında önümüzdeki haftalarda nasip olunca okuy olursa okuyacağımız mübarek saat Ahmet İbn-i Hadra Bey. Süri hazel İslam dıkarı Ahmedu, Ahmedin ebil havari yine aynı zatların rivayet ettiğine göre demiş ki, buyurmuş ki: İnni la aqrā kur'an Qur'ān, fa fi aya'tin, fa yahar ul akdi fiha, fa a'jibul min kufārul Qur'ān. Kelsey yehnihimin dünya ve hüm rahman. Kimi, ltfemu ma yetluna ve arafu hakkı ile telzizuhü ile istahlil münajatuhü leden anhum neme şahan binavizuku ve usteku. Diyor ki Ahmed bin Abil Hawari, inni lil akraul Kur'an. Son paragraf, okuyoruz, dersiniz. Inni lil Kur'an. Muhakkak ki ben Kur'an okuyorum bazen. Sevzulu fiyatiyetin ve bir ayete bakıyorum. Seyaharla atlimihiha. aklım, fikrim o ayetin manaları içinde önemli hayretlere gark oluyor, hayranlıklara gark oluyor. Nezd oluyorum diye. Yani bir ayeti okuyorum üzerinde düşündüğüm zaman nezd oluyorum. Ve acaba min hufazdın Kur'an? Öteki Kur'an hafızlarına şaşıyorum doğrusu. Kehf'in münler. Nasıl uyku onlara tatlı geliyor? Ve yosa ruhum en bir şey ki iminet dünya. Dünya'dan bir şeyle meşgul olmak nasıl furyo işlerini? Nasıl uyku uyuyabiliyorlar? Nasıl dünyalık bir şeyle meşgul oluyorlar? Yehniyet söne kelamlar Rahman. Rahman'ın kelamını okudukları halde. Rahman'ın kelamını okuyan insanlar oldukları halde nasıl dünyalık bir şeyle meşgul olabiliyorlar da uykulara yatıp da derin derin uyuyabiliyorlar. Halbuki ben Kur'an okuduğum zaman bir ayete baktığım zaman aklım hayranlıktan mesle oluyorum, aklım başımdan gidiyor. اَمَّا لَيْسَيْهُمْ وَاِيَتْلُونَ Eğer onlar okudukları ayetleri anlatılardı arafu حَقَّهُ o ayetin hakiki manasına intikal etselerdi ve televizör dediği o ayetteki manevi gıdaları alıp lezzetlenseler de ve ve ve onlarla minacat Allah'a niyaz etmek yakarmak Allah'ın ibadetine eremin dalmayı tadını almış olsalar da lezhe anhumun anımlamıyor. Uykuları gider. Uyku uyuyamazlar di. Her ahamdi ve bu Efendim Allah'ın kendilerine nimet olarak verdiği bu durumdan dolayı ve muvaffak oldukları bu güzel haletten dolayı uykular gider. Yani uyku yormaz ibadet ederlerdi bir de sevinçlerinden uyku gözlerine girmezdi diye bir mana söylemiş oluyor. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim Ahmet İbni Ebil Havari Hazretleri tabi bize Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumamızı manasını derin derin düşünmemizi ondan zevk almamızı böylece işaret etmiş oluyor allah Teala Hazretleri o işaretlere uygun olarak, o büyüklerin haleti ile haletlenip, o güzel haller ile hallenip, o güzel tarzda Allah'a güzel kulluklar yapmayı cümlemize nasip ve müessar Şimdi gelelim gönderilen kağıtlardaki efendim, yazılara. Değil. Ee, ...soruları cevaplandırmak için zamanımız. Bir kardeşimiz diyor ki... ...falanca vefat etmiş zatın eserine dayanarak... ...bir kardeşimiz, onun bir arkadaşı... ...iştihat kapısı kapandı diyormuş. Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca fetva vermenin iştihatla ilgisi olmadığını... ...söylemek mümkün mü? ...diyor. Hoca efendinin birisi de kendi evlerinde kalan kardeşlerinin başka cemaatin evlerinde kalmasının haram olduğunu söylüyormuş. Ne dersiniz diyor. Şimdi muhtemelen kardeşlerim, iştihat demek. Çok ter döküp, çok cehd edip, çok gayret edip Allah'ın rızası nasıldır diye bir konuda Allah'ın rızasına uygun hareket etme yolunu araştırıp bulmak demek iştahat budur. Yani Allah acaba nasıl yaparsam razı gelir diye düşünüp, şöyle yapmak uygundur, böyle yapmak uygun değildir diye karar vermek çalışmasıdır. İştahat bu. Yani ter dökerek bayağı alimce araştırma yaparak efendim bir konuda e, karar vermek. Dini bir konuda, dini mahiyette, ilahi mahiyette bir karar vermektir iştahat. Bu iştahat İnsanlar yeryüzünde yaşadıkça kıyamet kopacağı zamana kadar devam edecektir. Çünkü ciniyetler, toplumlar inkişaf ettiğinden yeni yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni yeni meselelerin karşısında da bir insanın, o meseleyle ilk karşılaşılan insanın aklını kullanıp da acaba Allah'ın rızası bu konuda nasıl hareket etmemi gerektirir diye düşünmesi lazım. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e, Sahadesinden bir zatı kadı olarak, hakim olarak gönderdiği zaman biliyorsunuz ona sordu. Efendim e, dedi ki neyle hükmedeceksin benim gönderdiğim yerde sen? dedi ki Ya Kur'an-ı Kerim'le, Allah'ın kitabıyla hükmederim. Ayetler ne diyorsa onu yaparım. Peki orada sarif bir hüküm bulamazsan, açık bir hüküm bulamazsan o zaman niye göre karar verirsin? Ya Resulallah senin hadisi şeriflerine, sünnet seniyene göre karar veririm. Peki orada da bir açık bilgi mevcut olmazsa o zaman ne yaparsın? O zaman efendim, iştihad ederim dedi. Yani aklımı mantığımı kullanırım. Gönlümün Allah'ın rızası buradadır diye aklımın gösterdiği istikamette kararımı öyle verdim dedi. Peygamber Efendimiz bu cevabından çok memnun olup ona dua eyledi. Demek ki her insanın da böyle yapmak lazım. Yani... ...Kur'an-ı Kerim'e göre hareket etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm varsa onu aynen uygulaması lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim içkiyi yasak etmiş. İçkiyi içmemesi lazım. Kur'an-ı Kerim faizi yasak eylemiş. Mesela faizi yememesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de... ...sarif bir bilgi olmazsa... ...Sünnet-i Seniyye'de araması lazım... Efendim orada olmazsa tabii o meseleyi derinlemesine inceleyip bir karar vermesi lazım. Bu kıyamete kadar devam eder ve kapanmaz. Hiçbir zaman, hiçbir şahıs için hiçbir yerde kapanmaz, dondurulmaz Çünkü hayat devam ediyor ve fıkhın meseleleri mesela i fıkhiye bir bahri bir kerandır demişler. Yani sonsuz bir bahirdir. Yani tek bir mesele değildir ki yazmakla bitmez ki milyonlarca, milyarlarca mesele yazarsanız yine milyonlarca, milyarlarca mesele kalır. Binaenaleyh iştahat gereklidir. Bu sözün asla esası yoktur. Temeli yoktur, yalandır, yanlıştır. Ve İslam'ı dondurmaya kimsenin hakkı yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerif'e aykıldırır. Yani bu söz zor bir söz değildir. <gülüyor> i̇şte, Tesva vermenin iştihatla ilgisi e, olmadığını söyleyebilir miyiz diyor. Şimdi tabii iştihat demek efendim, bir konuda kesin, Dinin hükmünü arayıp o kararı vermek demektir. Bu bayağı bir bilek gücü ister, kafa gücü ister, alim olmak ister. Yani bir insanın müştehid olması için Kur'an'ı çok iyi bilmesi lazım, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini iyi bilmesi lazım, çok iyi fıkıh tahsili görmüş olması lazım, iştihadın usulünü, erkanını bilmesi lazım... ...iştihat malzemelerinin durumlarını bilmesi lazım... ...ayetlerin nasihini, mensuhunu... hadis şeriflerin nasihini, mensuhunu... ...zayıfını, sahihini, salimini bilmesi lazım... ...yani derya gibi bilgisi olması lazım... ...onun için herkes iştihat yapamaz... ...bazı büyük alimler müştehittir... ...ondan sonra bazıları onlara tabi alimlerdir... bir de... ...tabii insanların bir meseleyi soracağı kimseler vardır... ...din adamları vardır, müftüler vardır onlara bir meseleyi gelip sordukları zaman onlar kendileri derya kadar geniş bilgileri olmadığı için ayet ve hadisleri böyle doğrudan doğruya binecek kadar ihtisasları derinleşmiş olmadığından dur bakalım karakaplı kitap ne diyor derler alırlar meseleleri karıştırırlar falanca kitap şöyle diyor falanca kitap böyle diyor binaenest bu böyledir derler elbette fetva yani iştihattan daha aşağı bir şey olmuş oluyor tabi her fetva da bir bakıma bir iştihattır ama her müftü, her fetva veren insan müştehit mertebesinde yüksek kimse değildir. Yani başkalarının sözlerini şey yapıyordur. Kendisi doğrudan böyle karar verecek durumda değildir. Hoca Efendinin birisi de efendim kendi evlerinde kalan kardeşlerin başka cemaatlerin elinde kalmasın haram olduğunu söylüyormuş. Bu da çok yalan ve yanlış bir şeydir. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Efendim cemaatler de böylece kardeştir. Bu bir şeydir e, kıskanmadır. Peygamber Efendimizin hadisi şerefinde bu hocaların durumları açıkça bildirilmiştir. Kıyamete yakın zamanda, ahir zamanda öyle hocalar türüyecek ki diyor Peygamber Efendimiz, talebelerini başka hocayı gitmekten kıskanacaklar. Tekenin keçisini başka tekenin yanına gitmekten koyduğu gibi, kıskandığı gibi, boynuz boynuzla karşı karşıya gidip çarpıştıkları gibi, keçi gibi yani öyle kıskanacaklar diye keçiye benzetiyor. Tabi bu çirkin bir durumdur. Yani Müslümanlar arasında bir çeşit tevhika demektir. Uygun değildi Sonra haram demek, insanın kendi kendisinden, kendiliğinden bir şeye helaldir, haramdır demesi çok büyük bir günahdır. Yani lima tasifu evsinat tehumul kezibah halalun ve halalun ve halalun litefteriye yani Allah'a iftira etmek için böyle şu halaldir, bu haramdır dedikleri Kur'an-ı Kerim'de çok ayıplanıyor, bildiriliyor. Bunlar yalan yanlış şeylerdir. Tabi bu şahıslar kendi gruplarını korumak, başka tarafa kaymasını engellemek için böyle söylüyorlar şey ama dine uygun olmayan şeyi söylüyorlar. Yalan yanlış, işler yapmış oluyorlar. Kim ise yaptıkları şey her zaman bazı kardeşlerimiz e, filanca yerlere katılıp eğitim görmeyi düşünüyorlarmış. Bu konuda ne buyurursunuz? Katılsınlar. Eğitimin her çeşidi faydalıdır, iyidir. Efendim beden eğitimi olsun. Efendim daha başka eğitimler olsun. Eğitim iyi bir şeydir. Katılsınlar, öğrensinler. Evet. Ben bir inşaat halindeki camide imamlık yapıyorum diyor birisi. Cemaatten para topluyum toplayacağım zaman çok para alayım diye cemaatin parayı veren ismini açıktan söylüyorum. Böyle söyleyince daha çok para veriyorlar. Böyle yaparsan e, o parayı böyle yapmazsan kesin olarak o parayı alamam. Ben bunu bir hayır yarışı olarak takdim ediyorum. Bu, yar, e, bu yardım bu şekilde de şirk olur mu? Tabii öyle yardımları biz de gördük. Aslında yani e, hakikaten isim zikredildiği zaman bir yarış gibi oluyor. Birisi 500 değil diyor. 700 diyor filan diye açık altlama şekli oluyor ama doğru olmuyor. Bazıları da bu işin inceliğini bildiği için ismini açıklanmasını istemeyen bir kardeş diye veriyor şeyi. İsminin açıklanmasını istemediğini yazıyor altına. Yani şu ben tarif ediyorum diyor ama ismini söylettirmiyor. O daha güzel. Yani Allah bilsin diye gizlemek daha uygun. Azim Muhterem Kardeşlerim. Birisi diyor ki efendim ben mahallede Filanca'nın talebelerinden bir hacıdan Arapça öğrenebilir miyim diyor. Tabi öğrenebilir. Arapça öğrenmek biliyorsunuz Arapça annelerimizin lisanıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları annelerimizdi biliyorsunuz. Ümrâhâtın mümini ve ezvâhûn-ümrâhâtın annemizin lisanını öğrenmek lazım. Kimden olursa öğrenilir tabi. Biz böyle bir şeyi daima teşvik ediyoruz. Kadınların şehirlerine rabıda etmeleri, onlarla zina etmek gibi etmek gibidir diyen bir kişiye ne cevap vermek lazım? Çüş demek lazım. Terbiyesiz <gülüyor> yani utanmıyor da yani böyle bir mübarek bir şeyle bu kadar ters bir şeyle efendim şey yapmak çok çirkin yani bir insanlık dışı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz fenafir resul hali tabi. Oturduğu kalktığı yerde Resulullah'ın hayalini karşısında gördüğünden oturamazdı, kalkamazdı. Ayağını uzatamazdı. Yani o haleti zuriye Dolayısıyla. Tabi efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme erkeklerin gelip beyat ettiği gibi kadınlar da beyat etmişlerdir. Yani İzâ ekel mûminatü yuvâye neke alâ Ellar yüşülük e, kelimesi, İlah ayet bunu bildiriyor. Demek ki beyaklar efendim, bu rabıta da efendim, fenafir resul e, makamına ermek için fenafish şey, fenafir rasul, fenafillah, fakat bulmak için bir egzersizdir. Efendim, şefi <gülüyor> insanın babası makamındadır. Eğer bu gibi şeyler düşünecekse, e, hatırına gelecekse bazı e, efendim dört ayaklıların o zaman tabi şey yapsın hanım yanında kocasını düşünsün kardeşini düşünsün evladını düşünsün kalabalık bir cemaat düşünsün hoca efendiyi de karşıda kalabalık bir cemaat ise, öbür tarafta oturuyor düşünsün camide düşünsün kâbe'nin etrafında düşünsün kendisini yani dekoru dekoru böyle çiftliğin şeyleri hatıra getirmeyecek kadar efendim münezzeh güzel bir mekan olarak düşünsün Efendim, ailem kendisine cinni tarifesinin musallat olmasından şikayet ediyorlar. Bu cinni tarifesinin tasallatından kurtulmak için Kul huvallah, kul evzü birad bin palak, kul evzü birad bin nasi suresini okusun devamlı olarak. Bir kardeşimiz istemediği halde çok gülüyor. Ne buyurursunuz? Tabi defektür etmesini Allah'ın vaidlerini ve vaidlerini beraber düşünmesini cennetin ve cehennemin tasvirlerine ait bölümleri ihtiyadan diğer din kitaplarından okumasını tavsiye ederiz. Yani bir kardeş başka bir tarikatın şeyhinden ders almış. Şimdi bir sebeple değiştirmek istiyormuş. Tekrar sebep meşhur olunca olur. Kız erkek karışık olan bir ortaokul ve lisede görev yapan bir din dersi öğretmeni öğrencilerine İslam'ın güzelliklerini öğretebilmek ve tebliğ amacıyla kız öğrencilerle avluda dışarıda konuşabilir mi? Tabi grup halinde konuşabilir. Kız öğrencilerin yüzüne bakabilir mi? Tehlik eden hali değildir. Mümkünse bakmamalı kız öğrenciler evine geldiği zaman hanımıyla birlikte onlarla birlikte oturup sohbet edebilir mi? Bu da tehlikeden değildir. Yani mümkün olduğu kadar etmek uygun olur. Efendim e, eskiden benim ha hatırladığım zamanlarda İstanbul'da kadınlara vaaz veren hocalar dilerim peçeli. Yani peçeli kadınlar kendisinin yüzünü görmesin o da kadınları görmesin diye. Veya kadınlar perde arkasında. Yani bu gibi şeyler sonradan daha büyük başka fitnelerin çıkmasına sebep oluyor. Mümkün olduğu kadar ihtiyat etmek lazım. Okulda bayan öğretmenlerle konuşulabilir mi? Tabi ister istemez ikisi öğretmen olduğu için konuşuluyor. Ama yine gözü yerde, efendim, nazar ve kader böyle dikkati olmalı. Efendim evine geldiğinde yine mümkün mümkünse haram selamlık daha iyidir. Öğrencilerin evine onların durum hakkında konuşmaya gittiğinde annesi, ablası sahip kadınlarla oturabilir mi? Hepsi aynı durumda. Yani mümkün olduğu kadar sakınmaya dikkat etmek lazım. Çünkü sakınılmadığı zaman arkasından bazı şeyler çıkıyor. Peki. Fatih Halin Şerife, Nâli Besmele. Salavat-ı Şerife. Bir elemle şerâhleke inşerâh suresi, meâl besmele. eşerif kulü Allah Şeride fermuar besleme. 3 sada var. Sallallahu aleihi ve sellem. Tevhidin ve selamın tevhidin ve selamın üzerinize Ey şeytanı Allah'u Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق من شر راسك إلى وقف من شر من في الحقب من شر آسدين إلى خسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس بلك الناس إلى الناس, الناس من شر الرسوات الخناص الذي esmi küp ise doğruyğun mersi Allahu ek ekber ekber ve bismillahirrahmanirrahim maliki إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الإسلام. الكتاب لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهُ الْإِلَهِ لَا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك على هدى ربهم فأولئك المفلحون الله العظيم ربك رب العزة أما يصفون Selamün ala Mursaliin, fal hamdülillahi Rabbi ala amin. Subhan Rabbiyaladillah ala jahal. Alhamdulillahi akhramdhi, lahmadhu bi ve selam ala khair halkhi. Sidiqina Muhammedun ve sahihi. Zaman tabiahu bi isanin ila yamidin. Allahumma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ''Ya Rabbel alemin, ya mücivet de'avâf, ya kafiyel eltaf, ya men idâdeviye ecâbe ve ya men idâsü eyle a'ta'' Okumuş olduğumuz bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve 178 adet Yasin-i Şerif'i, sa'il hayrat-ül ve ibadet ta ve ta'at ve zikri tesbihat-ül tehlilâtımızı, lütfunla keremimle Hatm-ı ahsen ve etem olarak makbul eyle yarabbim. Şu aciz, naçiz ibadetlerimize ecl-i cezil, sevab-ı kesirler ile